İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhaba. <gülüyor> Günaydınlar Efendim Günaydın. Günaydın. Herkese. Günaydın İzel Günaydın, günaydın Abdi. Haftanın karikatürleri ve yılın, evet. yılın son programı, evet değil mi? Evet. Ben de öncelikle geçen yıl olduğu gibi böyle kısacık bir 2022 değerlendirmesiyle başlamak istiyorum karikatürle tabii. Yıl boyunca 46 tane program yaptık. İki keresinde ise sadece karikatürleri siteye koyduk fakat program yapmadık. 2021 yılına göre kıyasladığımda yüzde dörtlük bir düşüş söz konusu azalmış program sayımız. Evet bunu belki pandemi sonrası rahatlığına falan yorabiliriz kim bilir. E, bu 46 programın dört tanesinde Tamamen demokratik e, tahammüllere uygun oy çokluğu sistemine göre haftanın karikatürünü seçmeye e, çalıştık. Ve tabii e, bir önceki yıl olduğu gibi sıkıntı yaşadık, kaos yaşadık. Kalan 42 haftada ise ağırlıklı o yöntemi devreye girdi. Tahmin ettiğiniz gibi kargaşa yaşanan bu dört programda Ömer Madra çeşitli mazeretleri nedeniyle programda yoktu. <gülüyor> ee, diğer bazı önemsiz ayrıntılar... 46 program boyunca 308 karikatür anlatmışız. Oysa önceki yıl bu sayı 335'miş. Yani yine %8'lik bir düşüş söz konusu. Yani aradaki fark büyük. Program sayısının %4'lük azalmasına karşı anlatılan karikatür sayısının neden %8 düştüğünü merak ettim. Çünkü süreyi de böyle hafif artırdık gibi ee, ve buldum. Merve bir ara programın son 5 dakikasını Bambi'ye terk etmişiz. Eraslam hmm. sağlama ondanmış bu e, düşüş. E, evet, yayın, yan, yayınlanışının 100. yıl dönümünde evet. Bambi doğayla ilgili ilk doğanın kahramanı olduğu ilk roman bilindiği kadarıyla dünyada. Evet tefrika edilişinin 100. Tefrika. 100. yılında açık radyoda da tefrika edilmişti. Ee, karikatürlere bakacak olursak e, 2022 yılı da geçmiş yılları pek aratmadı diyeceğiz. Ee, kimse öldürülmediyse de karikatürcü olarak diyorum e, dünya üzerinde pek çok çizer tutuklandı, yargılandı, hapislere atıldı, çoğu işinden oldu. E, kimi ülkesini bile terk etmek zorunda kaldı. Oysa bu çizerlerin tek yaptıkları yeteneklerini kullanmak ve çizgileriyle mizahla dünyanın sorunlarına ee, parmak basmak, kötü iltişatı gözler önüne sermekti. Ee, i̇klim krizi, salgın hastalık, kuraklık, çevre felaketleri falan e, bunlara bağlı olarak göçler tabii, mülteciler, insan hak ve özgürlükleri geçen yıl olduğu gibi yine başı çeken konularımız oldu. Ee, fakat geçen yıl listemizde olmayan savaş, savaş konusu e, bu yıl birinci sırayı aldı. Geçen, yıl, geçen yılın yani 2001 yılının birincisi iklim kriziymiş. İklim krizi bu yıl üçüncü sıraya kadar geriledi ee, Ömer Hocam. Yani maalesef. İkinci sırada ekonomi ve enflasyonu görüyoruz. Ee, bu yalnız Türkiye'de değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da, Japonya'da, Filipinler'de, Arjantin'de ve hatta İsviçre'de bile böyle oldu. Yani ben bundan tek bir sonuç çıkartıyorum. Dünya bizi kıskandı. Başka bir sonu çıkartamadım. İklim krizi daha önce birinci sırada mıydı? Evet, evet. Bizde birinci sıradaydı. Biz Karikatürde, de. evet. Evet. evet. Bizde biz hala birinci sırayı koruyor olabilir. Koruyor. Evet. Ama şeyde e, savaş gündeminde birinci sırada pek o dünya medyasının gündeminde ne e, efendim filan kar... gibi bir tavır var. Yani Karikatür dünyasından söz ediyorum tabii. Orada üçüncü sıraya e, gerilemiş durumda. Savaş ve enflasyon, daha doğrusu ekonomi e, ilk iki sırayı almış. E, karikatürlere geçmek istiyorum. E, yine sekiz tane karikatür seçtim bu haftada. Fransız Liberasyon Gazetesi'nin çizleri Coco, kendisinden daha önce söz etmiştik Corinne Ray. E, içinde bulunduğu karmaşık ruh halini... Altı karelik bir karikatür e, çizerek okurlarıyla paylaştı. Çok hoş bir e, çizi e, bant diyeceğim ben buna. E, karikatür kahramanları e, çizerin kendisi yani Corinne Ray ile bir robot. E, birinci karede e, robot çizim basısının başında çalışmakta olan Koko'ya kendisini tanıtıyor. Merhaba Koko. ben yapay zekalı bir basın çizeriyim. Ya diyor Koko şimdi şaşkınlıkla. İkinci karede robot çizim masasına baş, e, başına geçmiş böyle elindeki kalemle tam karikatürünü çizmeye başlayacak ki e, odayı terk etmeye hazırlanan Koko soruyor. E, gitmeden önce size gündem'e dair notlarımı okuyayım mı? Çok naziksiniz. Üçüncü karede Koko elindeki defterden karikatürlere konu teşkil edecek gündem'i okumaya başlıyor gündemi. işte Ukrayna'da savaş, enflasyon, Somali'de açlık, COVID salgını, elektrik kesintileri. Avrupa'da çok yaygın şu ara. Ee, bu karede yapay zekalı robotun alnından her nasılsa nasıl oluyorsa biter ya da yağ damlası herhalde belirdiğini fark ediyoruz. Ee, dördüncü karede okumasını sürdürüyor koku, durmuyor. Cinsel şiddet, mülteci ölümleri, donmuş bebekler. Şimdi robotun kafasında şimşekler, yıldızlar falan çakmaya başlıyor. Gözleri böyle kadar uygulamaklaşıyor. E, fakat çizerimiz durmuyor, okumaya devam ediyor. Hayvanlara zulüm. İşte tam bu noktada e, Koko daha gerisini okuyamadan robotun cıvata ve sigortalarının attığını e, boom diye güm diye patladığını görüyoruz. Altıncı karede yapay zekalı robot. içinden hala duman e, çıkan parçalanmış kafasıyla e, çöp tenekesini boylamış. Çizer Korine'yi ise yine çizim masasının başına geçmiş. Fıslık çalarak e, işini yapıyor. Koko'nun e, kendisini konu ettiği altı karelik çizgi geçmişi e, bundan ibaret. Yani bu koşullar altında bizim işimizi yapay zeka yapamaz diyor. Ve son noktayı da ko koyuyor. E, anami, evet, robotu... Bence resmen provoke etmiş. <gülüyor> Rövkanasyon mu var diyorsun? İsni korumak ro için robotun konuşma tonunu filan da çok iyi seslendirdin tebrikler. Teşekkür ederim hocam. Çok dersiz. sağ olun, var olun. Günümü gün ettiniz. Devam edeyim hemen. Ana akım medya yöneticileri çok daha pratik düşünüyorlar. Yapay zeka yapamıyorsa, o zaman diyorlar doğal zeka da yapmasın. Ona da gerek yok diyorlar. Ee, ve bu hususta da diktatörlerle fikirler? Ee, Hollandalı çizerlerin kurduğu The Cartoon Movement e, diye bir oluşum var. Onların sitesinden de sık sık karikatür alırım. Ee, şimdiki aldığım karikatür yine o siteden aldım. Ee, bunun çizeri anonim. Yani daha doğrusu bir imza var fakat bu imza kolektif atılmış. Belarus Comics yani Belarus karikatürleri veya Beyaz Rusya karikatürleri ne diyeceğiz... Ee, Beyaz Rusya karikatürleri diyelim. Cartoon Movement'ın sitesindeki açıklama aynen şöyle. Belarus Comics, diktatör Alexander Lukashenko'nun baskıcı rejimi nedeniyle derin bir gizlilik içinde çalışmaya zorlanan bir yeraltı kolektifidir. Şimdi e, bu karikatürde, Belarus Comics'in karikatüründe televizyonları başında oturan iki kişilik bir aile görüyoruz. Haberleri izliyorlar çünkü... E, Ekranın üst köşesinde de Moskova News yazıyor. Yani Belarus'ta oturmuşlar e, Moskova televizyonunu Moskova haberlerini izliyorlar. E, Spiker Hanım haberleri okurken arkasından bir başkasının da ekrana doğru bir pankart tuttuğunu e, fark ediyoruz. Pankartta da e, Deyla, yalan söylüyor diye yazıyor. Hatırladık sanırım bu sahneyi değil mi? Mart ayının ortalarıydı. Savaş henüz yeni başlamıştı. Ee, Rus gazeteci Malina Ofsyanikova. Evet. Ofsyanikova, evet. evet. Rus Devlet Televizyonu evet. Kanal 1'de müthiş bir protesto eylemi gerçekleştirmişti. Ee, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına savaş demenin yasaklandığı dönemde ee, bunu diyenlerin en az 15 yıl hapiste cezalandırıldığı bir dönem ee, ve Osyanikoba, savaşı durdurun, savaşa hayır diye ba bağırarak, böyle aykırarak stüdyoya girdi. Elindeki pankartı da kameraya tuttu. Pankartta İngilizce'de e, savaşa hayır yazıyordu. Altında ise Rusya, propaganda'ya inanmayın, size yalan söylüyorlar cümlesi, cümlesi vardı. Spiker Doğan sesini ücret etmiş, o... O e, sesini bastırmaya e, çalışmıştı. Şimdi Belarus Skoriks e, kolektifi çizerlinin de bu anı canlandırdığı bu karikatürde programı evlerinde izleyen bir çift var. E, onlar da e, kanapelerinde oturmuşlar tamam mı? Bir karşı pankart açmışlar. Orta yaş. Or orta yaş. <gülüyor> orta yaş ve üzeri evet, evet evet. Orta yaşın üzerinde tabii. Evet. Onların parkartında büyük harflerle inandık yazılı. Şimdi benim kafam karıştı tabii. Kime güven? Kime inandılar? Kime güveniyorlar acaba? Spikerin okuduklarına söylediklerine mi yoksa protesto jüyamı ee, size bırakayım yorumu. İkisi de doğru bence. İkisi de doğru. He Hepsi <gülüyor> inanıyorlar. Her şeye inanıyorlar. Her şeye inanıyorlar değil mi? Ne gösterilirse ne verilirse onu yiyoruz. Peki. Evet. Mesela ilk girişimizde açık gazetenin girişinde çaldığımız parçada Pussy Riot'ta e, anne televizyon seyretme diyordu. Evet. Asker sesleniyordu anne. Din, dinledim onu da. Dinledim evet. Evet. Peki bu e, propagandist savaş haberlerini seyreden veya dinlemekte olan Rusya vatandaşları acaba Ukraynalıların nasıl bir Noel geçirdiklerini biliyorlar mıdır? Yani bir, bir an olsun akıllarına e, geliyor mudur, geçiriyorlar mıdır? Hayır. Cumartesi akşamı biliyorsunuz tüm e, Hristiyan Katolik dünyası Noel Bayramı'nı kutladı. Her son kentindekiler hariç. Evet. evet Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirylo Timoshenko Rus güçlerinin cumartesi günü Herson kentine düzenlediği saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 58'inin yaralandığını duyurdu. Niye okudun bu haberi? Çünkü Kanadalı bir karikatürcü Kote, geçen hafta yayınlanan bir karikatüründe, yani bu olaylar, bu Herson saldırısından önce sanki olacakları önceden bilmiş gibi acayip bir Noel Baba karikatürü çizdi. Karikatüründe e, Kote'nin e, bombalar altında neredeyse tamamen yıkılmış bir evin önünde kızağından inmiş, şaşkınlıkla böyle enkazlara bakan e, bir Noel Baba görüyoruz. E, Kızağa çekmekte olan ge geyikler bile öyle. Onlar da üç tane geyik var. Onlar da böyle bakıyorlar e, yıkıntılara. E, Noel Baba'nın torbası armağanlarla dolu ama bu armağanları ki kime nasıl bırakacak? Eve gireceği şöminenin bacası bile ortasından kocaman bir darbe almış. Oradan da geçemez falan. Bu ev bir Ukraynalı'ya, aileye aitmiş herhalde. Çünkü enkazın içinde, yerde hem Ukrayna bayrağını hem de Zelenski'nin çerçeveli bir resmini görüyoruz. Böyle bir karikatür, çok kapsamlı bir karikatür. Aynı zamanda anlamlı da. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de dün bir galiba sosyal paylaşım hesabında Rusya'yı e, sivilleri hedef almakla suçladı. E, Cumartesi sabahı diyor Noel Harfesi'nde şehrin orta kesiminde e, bunlar askeri tesisler değil, e, bu kurallara göre bir savaş da değil, bu bir terördür. Korkutmak ve zevk için öldürmektir diye e, tepkisini o şekilde göstermiş e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski. Benzer bir karikatürü. Bu kez Alexander Schmidt adlı Moskovalı bir Rus karikatürcü. O da Instagram'daki Schmidt Karton adlı hesabından paylaştı. Ben onu oradan aldım. Rusya'dan paylaştığı için ben bu karikatürü es geçemedim. Aslında çok basit bir çizimle çok şey anlatıyor Alexander Schmidt. Karikatüründe... Gecenin bir vaktinde iki tane bina görüyoruz. Dışarıda lapara lapa kar yağıyor. Öndeki binanın e, pencere camlarına çeşitli kar tanesi e, süsleri, çıkartmalar yapıştırılmış. Noen dönemlerinde çok yaygın bir uygulamadır bu Avrupa'da falan. E, pencerelerde bu tür süsleri sıkça görürüz. Artık büyük büyükşehirlere e, layıkıyla yağmayan kara özlemi de ifade ediyor belki de. Kim bilir. Fakat Schmidt nedense arka taraftaki binanın, ee, tek penceresini aynı süslerden yapıştırmamış. Zaten o bina da yarı yarıya yıkılmış gibi duruyor. Muhtemelen bombalanmış tabii ki. Ee, ama her nasılsa bir penceresi sağlam kalmış ve o pencerede de bazı beyaz e, süsler var yapışmış. Ee, daha doğrusu üç tane beyaz çıkartma görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bir akü. Ee, bir tanesi dilimli bir ısıtıcı ya da radyatör işte neyse. Ee, üçüncüsü de yanan e, yanmakta olan odunlar yani bu acaba dileği mi ifade ediyor ee, binaları kimlere ait olduğuna dair herhangi bir işaret, sembol, bayrak falan yok fakat sanırım Rusya'dan e, bu karikatürü çizen Alexander Schmidt'in de mesajı e, çok net diye gördüm Ö özellikle paylaşmak istedim yani herkes kanepesinde oturmuyor kimileri bir şeyler yapmaya çalışıyor yine de evet evet ee, Kao. Bu e, karikatürcüyü daha önce de e, tanıtmıştım e, Açık Radyo dinleyicilerine. E, bir duvar grafiti sanatçısı, aynı zamanda afişleri falan var ve Avustralya'ya Avustralya sığınmış. Kendisi Çinli, e, siyasi bir karikatürcü, insan hakları aktivisti aynı zamanda. Halen Çin'in en tanınmış e, siyasi karikatürcüsüydü. Karikatürcüsü. Karikatüristlerinden biri olarak kabul ediliyor kendisi. Badu Ikao onun kimliğini gizlemek için kullandığı takma adı olsa gerek. Fakat geçtiğimiz yıl Hong Kong protestoları esnasında asıl kimliğinin açığa çıktığı biliniyor. O da, Badu Ikao da Noel Baba'ya inanan karikatürcülerden. Fakat o biraz daha gerçekçi. Birden fazla Noel Baba'nın varlığına inanıyor herhalde. Ee, onun da bu yıl e, Noel Babalar'dan bir dileği var özel bir dileği var bana özgürlük getirin diyor ee, Badu karikatüründe bir hücrenin demir parmaklığını böyle çekerek parçalayan tam 10 tane el görüyoruz ee, bu eller Noel Baba e, elleri Noel Babalar'ın elleri ziyara e, görünen kol kısımları kırmızı ve uçlarında beyaz pamuklar var yani e, Badu Ikao'ya göre Noel Babalar onu ziyarete gelerek hapsedildiği sanal e, demir parmaklıkları parçalıyorlar. E, açılan bölümde ise Baduykan'ın dileği okunuyor. Freedom is the best gift. Özgürlük en iyi armağandır diye. Bu da güzel bir Noel Hatta e, evet, aktarmak ufak, istedim. Noel çiçeği de var orada. <gülüyor> evet, evet. Böyle bir Noel kartı olmuş Badouykan'ın ki Tanıralı ise sanki Baduika'nın bu özgürlük çağrısına çok daha farklı bir haykırış ile diyorum ben yanıt verdi. Tanın Tanıralı t 24te yayınlanan karikatüründe üç kişilik küçük bir aile görmekteyiz. Sofra başında oturuyorlar. Daha doğrusu küçük çocuk boyu masaya er eremediğinden ona sandalyede yok. Annesinin arkasından üzgün bir şekilde masanın üstündekilere bakıyor. Ee, annesi dirseklerini küçük masaya, yuvarlak masaya dayamış. E, bir eli başında kara kara düşünüyor. Baba deseniz o, e, o elini çenesine dayamış. Yukarıya havalara bakıyor. Sanki o da Noel Baba'nın mucizevi bir şekilde gökten inmesini bekliyor gibi. Peki Tan Oral'ın çizdiği bu... E, Küçük aile, bu çekirdek aile neden bu kadar üzgün ve düşünceli acaba? Çünkü küçük ve yuvarlak masanın tam ortasında küçücük, minicik, oyuncak gibi bir tencere duruyor. Kapağı da kapalı. İçinde ne var Allah bilir. Fakat yani içindekiyle tencerenin boyutuna bakacak olursak, bırakın hiç kişilik aileyi, küçük çocuğun bile doyamayacağı aşikar. Ee, anne ile baba kara, kara kara açlık ve yoksulluk sınırını düşünüyor olmalılar herhalde. Özgürce tabii. Evet, özgürce. Zaten evet Tanorav'da karikatürün altına düşünce özgürlüğü diye bir not düşmüş. Bütün Noel babalara, bütün Noel babalara duyurulur. Daha... Düşünce serbest. Özgür tabii Özgür. serbest. Evet, evet, evet. Tam bu noktada izin verirseniz iki üç kür cümleyle oralın son marifetinden söz etmek istiyorum. Ee, adı Hüzüntü. Bu bir kitap. Fakat içinde hiç karikatür yok. Kendi ifadesiyle böyle çalışma hay huyu içinde ikide bir bulundukları yerden başlarını uzatıp kendilerini hatırlatması için göz kırpan kısa notları var bu kitapta. Onları derledi bu kitabında. Ee, karikatürsüz kitabına uygun gördüğü ad ise Hüzüntü. Ee, arka kapağındaki yazısında üzüntüye boş verip onun yerine Hüzün ile yetinin e, demiş ve dilimize üzüntü ile üzüntünün karışımından doğan yepyeni bir sözcük kazandırmış. Hüzüntü e, Tanıral. E, evet. Onda bu yeni kitabını kutlamak istiyorum. E, bu, Biz de e, karikatürün <gülüyor> Evet, günaydın Tanıral. E, bazı yeni karikatürlerle tüketmekte olduğumuz yılın önemli olaylarından kesitler sunmaya e, çalıştım. E, bu haftanın karikatürlerinde İran'daki eylemlerden söz etmemek olmuyor tabii. E, bu karikatürün de sahibi Roshi Ruzbehani, Londra'da yaşayan İranlı bir çizer Ruzbehani. Guardian, e, New Yorker, The Washington Post, Desire, Courant International gibi çok saygın medya kuruluşları için karikatür ve illüstrasyonlar yapıyor. Ee, İranlı kadınlar ve eylemciler için yaptığı afişin arka fonu tamamen siyah ve kırmızı renklerden oluşmuş. Karanlığın üzerine akan kanı simgeliyor sanki. İşte bu fonun üzerinde bilekten itibaren yumruk şeklinde sıkılmış üç tane e, kadın eli görüyoruz. Sağ elleri bunlar. E, kadın olduklarını tırnaklarındaki ojeden ve e, farklı olduklarını da ten renklerinden alıyoruz. Üçü de sağ ellerini yumruk şeklinde sıkıp kaldırmışlar. Üçünün de bileğinde birer renkli bilezik var. Sade bir bilezik. Soldan sağa e, yeşil, beyaz ve kırmızı bu bilezikler. Ben bunu tersini görüyor olabilirim. Ama İran bayrağının renkleri olduğu için <gülüyor> doğru söylediğini tahmin ediyorum. Her birlikte de her bilezikte <gülüyor> Çok özür dilerim. Birer sözcük kazınmış. Soldan sağa doğru okuyacak olursak bu sözcükler şöyle. Biri ilk bilezikte kadın, ikincisinde yaşam, üçüncüsünde de özgürlük yazıyor. Kadın, yaşam, özgürlük. Jinjian <gülüyor> Azadi. Çok güzel. <gülüyor> Pardon. Evet... <gülüyor> Roş, e, Roşi Ruzcihani eylemcilere e, bayrak olacak gerçekten bir e, çizim gerçekleştirmiş. E, ben son olarak ve yılın e, son karikatürü olarak e, biraz daha neşeli bir şey e, seçmek istedim. E, dikkat ettiniz herhalde bugün iklimden hiç söz etmedim. Daha doğrusu başta şöyle bir söz ettik ama e, karikatür yoktu. Oysa yıl içinde... E, Gerçekten de en fazla anlattığımız karikatürler e, temaları iklim üzerindeydi ve bunların çoğunu da haftanın karikatürü olarak seçmiştik. E, hafta içinde e, sevgili Ümit Şahin'le görüşme imkanım oldu yeşil, Açık Yeşil programcısı. Kısa bir görüşme yaptık. Hazırlamakta olduğu bir sergi için e, programda programlarımızda anlattığımız iklim konulu karikatürleri incelemiş iklim servisi için küçük bir se seçki hazırlıyormuş ve yanlış anlamadıysam binin üzerinde iklim karikatürüne bakmak zorunda kalmış yani inanmakta güçlük şeklim 4,5 yılda birin üzerinde iklim karikatürü anlatmışız yani aslında mümkün fakat bunları bir bir bulup inceleyerek 15 tanesini seçmek de güç yani bir seçici olarak iyi biliyorum kendisine de kolaylıklar diliyorum Karikatüre dönecek olursak, evet son karikatürümüz, yılın da son karikatürü anlatacağımız dedi. Fransız karikatürcü Michel Cambo imzalı bir karikatür. Bu bir çizim. Ee, i̇klim aktivistlerinin yıl içinde çok ses getiren bir eylemine, eylemlerine daha doğrusu gönderide bulunuyor Cambo. Yine Yeşil Gazete'de bu eylemler için <gülüyor> şöyle bir ifade yer alıyor. 2022 İklim aktivistlerinin ses getiren eylemleri sayesinde iklim protestolarının giderek daha provokatif hale geldiği bir yıl olarak hatırlanacak. Aktivistler yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde binlerce suyun lastiklerini söndürmek, kendilerini hava limanlarına, sanat eserlerine yapıştırmak, Andy Warhol'un boyadığı bir spor araca un dökmek, Van Gogh'un tablosuna domates çorbası fırlatmak gibi çok sayıda eylem gerçekleştirdi. İklim eyleminin ağır temposundan bıktıklarını ifade eden protestocular tutuklanma ve yaygın bir şekilde onaylanmama riskini göze alarak yıkıcı taktiklere yöneldi. İnsanları işe geç bıraktılar, uçuşları ertelediler, vandalizmle suçlandılar. Eylemleri popüler değil de ancak bunu tahmin ettiklerini açıkladılar. Şimdi karikatürcü Kambon bu kez rolleri değiştiriyor. Evet. Just stop oil özellikle bu kuruluş şey yapıyor. Evet, e, evet, just stop petrolü durdurun yeter. İşte Adını bu kadar. Taşıyan evet. Grup baş baş bu şeylerde, <gülüyor> Eylemlerde. Evet. İlk yapacağınız petrolü durdurmak. Bu kadar. Fakat e, işte. Kambo, karikatürcü ya hazır e, rolleri değiştirmiş. E, karikatürde, eylemde bulunan, bulunanlar bu kez genç iklim aktivistleri değil, yaşını başına almış kendi fendi e, adamlar. Dört kişi bunlar. Almışlar dünyayı ortalarına. Tıpkı eylemcilerin yaptığı gibi, ellerinde böyle süper güçlü Japon yapıştırıcıları var, küçük tüpler. Kendilerini dünyaya yapıştırıyorlar. Biri yanağından yapıştırmış, biri kolundan, böyle dirseğinden, diğeri elinden, bir başkasına kelinden yapıştırmaya çalışıyor. Dördü de dünyaya sıkı sıkı yapışmış. Üzerlerinde de beyaz tişörtler var. Ya yani Bunlar o kadar iyi yapışmışlar ki dünyadan ayrılmak istemiyorlar. Çok aşikar bence. Yani ee, tişörtlerin üzerinde de yine onlar da büyük harflerle don't stop oil yazmışlar. Just stop değil don't stop. Evet. Petrolü e, güldürmeyi e, yeter. E, yeter yani yeter. Eylem burada bitmiyor ama. Yerdeki bir petrol ya da mazot bidonundan neyse dünyanın orta yerine bir e, fosil yakıt dökmeyi de ihmal etmemişler. ...işte bu da şey gerçeğin... ...değil mi... ...karikatür... ...karikatür dökülmüş ne diyeyim... ...iyi ki böyle evet. yaptılar ve dikkatimizi çekmeyi başardılar... ...dünyaya yani bayağı... ...çorba gibi... ...ketçap gibi şey... ...petrol fırlatmışlar... evet, evet. şakır şakır... ...evet... E, ...benden bu hafta bu kadar... E, ...ben de biraz önce Ali Bilge'nin temellerine... E, ...katılıyorum... E, Tüm açık radyoculara, tüm dinleyici ve desteklerim, destekleyicilerimize iyi bir yıl diliyorum. İyi bir yeni yıl diliyorum. Ee, ve yeni yılda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Ee, Aha, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Acelem var. <gülüyor> ee, yani zaten e, bence e, oy birliğinin dışında bir şey düşünülemez bu sonucudan. Kesinlikle sonucu gördükten sonra. Kesinlikle. Oy birliğinize ve ağırlıklı katılıyoruz. Belki güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi ediyorum. İyi Görüşmek üzere. İyi Görüşmek üzere. İyi yıllar. Don't Hoşçakalın. stop oil. Don't stop oil.